söz ve fiillerden namazın bütünlüğünü yapar, bütünlüğü oluşur. Fahye o kemâ yu'arrifu yu'arrifu her ulemâ o onu o alim ulemanın bildirdiği gibidir. Fahye o kemâ yu'arrifuhâ el-ulemâ o alimlerin tarif ettiği gibidir. Nasıl tarif etmişler? Akvâlun ve ef'âlun. Akvâl sözlerdir. Ve ef'âlun fiillerdir mahsusete özel sözler ve özel fiillerdir. Muftetahatun bit-tekbir ile tekbir ile açılır. Yani Allahu ekber sözüyle ona başlanır. Muhtetemetun bit-teslimi ve teslim ile yani selam ile de son bulur. Wa hazi'l akwal bu sözler vel af'alu fiiller 3 kısımdır. Erkanun أركان... rukunlar ركم wa vacibatun vatipler, wa sunenun sünnetlerdir. Fel erkanu rukunlar, iza iza min ondan bir şey terk edildiği zaman bataletis salatu namaz batıl olur. Sevaen kenet terkuhu ameden ister terk, e, bilerek e, terk etsin sahve, e, veya e, bir gerçeklikte yanılaraktan yanılarak terk, etsin, <gülüyor> terk etsin fark etmez ve hizmet veya batlati ya da bir rukun veya batlati rak'atü ki terk ehu minha ve yut' rekat batıl olur elleti o rekat ki terakehu minha onda rukunu terk etmiş olduğu rekat batıl olur <gülüyor> yani rükünlerin terk ya namazın komple batıldılar mesela şeyin e, ihram tekbirinin terk edilmesi. Namazı komple batıl kılar. Neden? Çünkü kişi namaza girmemiştir. Namaza girmediği için ondan sonra yaptığı yanlışlar veya doğrular etki etmez. Lakin nedir? Bir ruku ter, ruku'u terk edersin. Rekatın içindeki ruku'u terk edersin. Sadece o rekatını batıl kılarsın. Öyle mi? Bütün namazını komple ne yapmaz? Bütün namazını komple batıl kılmaz. Evet. <gülüyor> o batlule rük'atü ki terkuhu minha ve kâmet elleti telîha yani ondan sonra gelen onun yerine geçer. Mesela diyelim ki şimdi biz bir bir rekatta çeyi terk ettik. Rükûmuzu terk ettik. rukuyu terk ettik bu namaz batıl oldu. Peki nasıl biz bu bu rekatı cebr edeceğiz? Diyelim ki 4 rekatlık bir namaz kılıyoruz. ikinci rekatta rukuyu yapmadık. Ruku hüküm müdür? Rükündür, namazın rükünlerindendir. Rükuyu yapmadık, bu rekatımız batıl oldu. Peki nasıl bu rekatı bir şey yapacağız? Bu rekatı nasıl e, biz e, tekrardan idrak edeceğiz? Eğer namazı bitirmiş, selam vermiş ve hatırlamışsak veya uyarılıp hatırlatılmışsak hemen kalkıp bir rekat daha kılacağız, seyyub secdesi yapacağız, bitti. Namazın içinde fark ettik diyelim. Yani mesela namaz kılıyoruz biz, Allahu Ekber dedik. Üçüncü rekata geldik ya dedik biz bir önceki rekata rukusunu yapmadık üçüncü rekatı ikinci rekat sahip devam edeceğiz tamam vakameti leti teliha meqameha ondan sonra gelen onun yerine geçer yani ikinci rekatta rukuyu terk edip ikinci rekatı batıl kıldıysak üçüncü rekatı sanki ikinci rekatmış gibi şey yapacağız ikinci rekatmış gibi kabul edeceğiz Otomatikmen üçüncü rekat ne olacak üçüncü rekat ikinci rekatın yerine geçmiş olacak tamam. Ne demiş sonra? كَمَا eti بَيَانُهُ Beyanının geleceği gibi. Şimdi burayı bir açıklayalım. Kafamızda karışıklık kalmasın ona göre rukunları şey yapalım, e, rukunları e, öğrenelim. Şimdi mesela diyelim ki biz daha önce demiştik ki namazın olmazsa olmazları veya ibadetlerin olmazsa olmazları iki kısımdır. Öyle mi? Ya şarttır veya da rukundur. Şart namazın olmazsa olmazı veya ibadetin olmazsa olmazı olup ibadetin dışında olanlardır, rukun ise ibadetin olmazsa olmazları olup bizzat kendi içinde olanlardır. Öyle mi? Şartları gördük. Şartları olmamasının nasıl tesir edeceğini de gördük. Şimdi sıra geldi rukunlara. Biz neyi öğreneceğiz burada? Bir, neler namazın rukunlarıdır? İki, rukunlarda halel, rukunlardaki problem namaza nasıl etki eder diye. Rukunlardaki problem namaza iki türlü etkider. Ya namazı komple batıl kılar. Ne gibi? İhram tekbirinin veya iftitah tekbirinin söylenmemesi gibi. Neden? Çünkü onun başı nedir? Muftatahatun bit tekbiri. Öyle mi? Tekbirle namaza girilir. Sen tekbiri getirmediğin zaman zaten namaza ne yapmamış oluyorsun? Namaza girmemiş oluyorsun. Namaza girmediğin için de kalan kısmını doğru kılmışsın. Rükünlerde halelde bulunmuşsun. Hiç mühim değil. O namaz ne olmaz olmaz. Veya hutta niyetin getirilmemesi gibi. Öyle de mi? Niyeti şeyden sayan alimlere göre. Dedik ya niyette ihtilaf var. Kimi alimler niyeti şarttan saymışlar, kimi alimler niyeti rükünlerden saymışlar. Veya rükünlerden sayanlara göre niyeti getirmediğimizi düşünelim mesela. O namaz ne değildir veya yanlış niyet getirilmiş. Baştan sona o namaz batıl olmuştur. Tekrardan ne yapılması lazım? İdrak edilmesi lazım baştan kılınması lazım. Bir de bazı rükünler vardır. Bu rükünleri terk ettiğimiz zaman ne olur? Rükünleri terk ettiğimiz zaman sadece içinde olduğu rekatı batıl kılar. Sadece içinde olduğu rekatı batıl kılar. Öyle mi? O da nedir? İki türlüdür. Ya namazın daha henüz içindeyken hatırlarsın veya namazın dışındayken hatırlarsın. Namazı bitirdikten sonra hatırlarsın. Eğer namazı bitirdikten sonra hatırlarsan Hemen olduğun yerde kalkarsın, o eksik bıraktığın yeri diyelim ki ruku mu yapmadın? Bir rekat gitti, bir rekat namaz kılarsın, sonra seyif secdesi yaparsın, selam verirsin. Öyle mi? Tabi seyif secdesi e, selamdan önce mi sonra ama onu anlatacağız, onu seyif secdesi bölümünde anlatacağız. Yani burada bileceğimiz, hemen kalkacağız, o kılmadığımız rukusun, rukununu terk ettiğimiz rekatı idrak edeceğiz. Sonra seyif secdesi yapıp selam vereceğiz, tamam? Eğer diyelim namazın içinde aklımıza geldi mesela üçüncü rekattayken bunun tabi birinci saydığımızın delili ne? Zilyeden hadisi öyle değil mi? Zilyeden hadisi nasıldı? Peygamberimiz bir gün dört rekatlık bir namazda İmam Bukhari ve Müslim Ebu Hureyre'den naklediyor. Bir rekat, dört rekatlık bir namazı iki rekat kılıyor selam veriyor kenara geçiyor. Bazı insanlar bırakıp gidiyorlar. Bazı insanlar da şaşırıyorlar niye dört rekatlık namazı iki rekat kıldık diye. Hemen Oradan zilyedeyim diye bir sahabe diyor ya Resulallah اَقَصُرَتِ salatu اَمْنَسِيدُ Namaz mı kısaldı sen mi unuttun? Peygamberimiz diyor ne namaz kısaldı ne de ben unuttum. Ya ne bir şey unuttuğumu hatırlıyorum, ne de namazın kısaldığını biliyorum. Doğru mu? diyor oradaki sahabeler diyor evet ya Resulallah sen iki rekat namaz kılın. Hemen ayağa kalkıyor, i̇ki Allahu Ekber diyor iki rekat namaz kılıyor. Ondan sonra ne yapıyor? Ondan sonra seyyif secdesi yapıp selam veriyor. Tamam Demek ki namazı bitirdikten sonra eğer bir rükunu orada niye iki rekat kılıyor Resulullah? iki rekat terk ettiği için. Öyle mi? Rekatlar namazın rükunlarından mı? Rükuna komple bütün rukunları içeren şey bir rekat zaten. iki rekatı Peygamberimiz kılıyor, selam veriyor. Namazın içinde hatırladık diyelim. Yani Allahu Ekber dedik üçüncü rekatta ayağa kalktık. Aa biz secde yapmayı unutmuşuz. Yani secde yapmadan direkt ayağa kalkmışız mesela. Hemen ne yapacağız? Hemen o üçüncü rekatı ikinci rekatmış gibi sayacağız, onda tekrardan şeye oturacağız, teşehhüde oturacağız. Öyle mi? Çünkü bir önceki ikinci rekatı iptal ettik, o rekat yokmuş gibi davranıyoruz. Artık üçüncü rekatı ikinci rekat gibi sayacağız, öyle mi? O şekil devam edeceğiz, teşehhüde oturacağız, kalkacağız tekrar üçü kılacağız, tekrar durduk kılacağız, tekrar teşehhüd, tekrar selam vereceğiz. Lakin yanıldığımız için, unuttuğumuz için sehiv secdesi yaparaktan bu yanılgımız için bir istiğfar mahiyetinde bir sehiv secdesi yapacağız. Anlaşıldı mı burası? Anlaştı. Lakin bak bu neler için geçerli? Bu namazın rükunları için geçerli. Şimdi bu bapta, yani namazın rükunlarını, namazın işte vaciplerini öğrenirken her birimizin zihninin çok şey olması lazım. Yani çok böyle uyanık olması lazım. Çünkü mevzular birbirine çok çabuk karışabilir. Bak rükunlar, bunlar rükunlar için geçerli. Rükunlar ayrı, vacipler ayrı, sünnetler ayrı. Tamam? Bu saymış olduğum tafsilat sadece ve sadece ne için geçerli? Namazın rükunları için geçerli. Namazın rükunları nedir? Bak bu da ayrı bir mesele. Namazın rükunlarının içini doldururken alimler ihtilaf etmişler. Anlaşıldı. Onu da ayrı ele alacağız. Yani burada her okuduğumuzu rükün diye değil, mesela diyelim ki alimler rükun, nasıl ki şartlarda ihtilaf edilmişse, rükunlarda da herkese ihtilaf edilmiş. Onun için zihnimizin çok şey olması lazım, berrak bir de canlı olması lazım ki mevzuları hepsini yerli yerine, e, oturtalım. Aksi halde mevzular kafamızda karışır. Bu zikretmiş olduğumuz demek ki ne içinmiş? Rukunlar içinmiş. Şimdi ikinci kısmına geliyoruz. Bunlar namazın neleri? Vacibatları. Nedir? Vacipler şunlardır. اِذَا تُرِكَ مِنْهَا شَيْءٌ amdan بَطُولَتِ salatu Kendisinden bir şey bilerek terk edilirse namaz ne olur? <gülüyor> namaz batıl olur. Yani namazın vacibi. Biraz sonra öğreneceğiz vaciplerini. Bir vacibi kasten terk etti mi? Namaz ne oldu? Gitti. Batıl oldu. Öyle mi? Ve in kana terkuhu sehven lam Eğer yanılaraktan, unutaraktan terk edilmişse namaz batıl olmaz. Bak, rükünle vacip arasındaki birinci fark çıktı ortaya. Rükünde ister bil ister bilme. Öyle mi? İster bilerek, ister yanılarak namaz gidiyordu, batıl oluyordu veya rekat batıl oluyordu. Bu vaciplerde öyle değil vaciplerde bilerek terk edersen namazını batıl kılarsın. Lakin bilmeyerek terk edersen ne olur? Namazın bâtıl olmaz. Peki ne olur? Diyelim namazın bâtıl olmadı. Ne olacak peki? Ve yucbiruhu ve yecburuhu sucudü's-sehvi. Sehiv secdesi o eksikliğini yapar, Cebreder, sarar. Yani o eksikliği sehiv secdesine yapar, sehiv secdesi kapatır. Anlaşıldı mı? Vacip ile Rukun arasındaki fark anlaşıldı. Değil mi? Mesela o zaman şöyle bir soru sorayım. Dur sünnetleri de okuyalım sonra başa gelelim. Çünkü bu giriş mukaddime anlaşıldı. Kalan mevzu kolay çok kolay anlaşılır. Mukaddime yanlış anlaşıldı. Kalan mevzu komple yanlış anlaşılır. Vesunen la tabtulu ssalatu bi terki şey minha. Onları terk etmekle namaz bozulmaz, batıl olmaz. La amdan ve la İster sünnetleri bilerek terk et ster sürekleri sünnetleri yanlarak terk et namazın bozuulmazzlentten kusa hey etus Salati güzellik namazın heyeti eti bununla ne olmaz naız olmaz ve nebiyyu sallallahu aleyhi ve selllememe peygamberimiz salla salaten kamileten namazı Kamil bir şekilde kılmıştır Kamil bir namaz kılmıştır bi cemi eey Erkaniha bütün rukunlarıyla vevacibatiha ve sunaniha bütün vacipleriyle ve bütün sünnetleriyle namazını yapmıştır. Kamil bir namaz kılmıştır. Vakale demiştir ki Malik İbni Huveyris'in nakleti gibi salu kemâ ra'eytumuni usalli. Salu namaz kılınız kemâ nasıl ki ra'eytumuni beni gördüğünüz gibi usalli namaz kılıyorum. Siz de aynı o şekilde ne yapın? O şekilde namaz kılın. Şimdi mesela biz dedik ki namazın rükünleri var, namazın vacipleri var. Şimdi öncelikle bu meseleye girmeden önce şöyle bir şey söyleyeceğiz başlangıç olarak. Cumhur ulema namazı iki kısma ayırmıştır. Namazın rükünleri ve namazın sünnetleri. Namazın vacipleri diye bir şey onların yanında ne değildir? Söz konusu değildir. Cumhur ulema namazı ne yapmıştır? Namazı iki kısma ayırmıştır. Namazın rükünleri ve namazın sünnetleri. Namazın vacipleri diye bir şey onların yanında yok. Ne demek? Bir şey Cumhur ulemanı yanında. Bir şey namazın rükünü ise aynı yukarıda zikrettiğimiz tafsilat aynı geçerli. Neydi? Ya namaz komple batıl olur veya o rekat batıl olur. Bir sonra o rekatı iptal edersin, kılmamış gibi davranırsın. Bir sonraki rekatı onun yerine alırsın. Öyle mi? Sonra seyf şeycesi yaparsın. 1. Kalan bütün ameller nedir? Sünnettir terk edersen sadece seyf seycesi yaparsın olur biter. Tamam? Kalan ameller hepsi sünnettir. Terk edersen seyf seycesi yaparsın, olur biter. Hanbelilerle Hanefiler demişler ki bu iş böyle olmaz. Namazın rükünleri ve sünnetleri değil de biz namazı üç kısma ayırırız. Namazın rükünleri, namazın vacipleri, namazın da neleri? Namazın sünnetleri. Öyle mi? Peki niye bu ayrıma gitmişler? Yani durduk yere mi bu ayrıma gitmişler? Şimdi başa dönelim. Bu normalde mantık ilmiyle alakalı bir durum ama biz bunun mantık mantıkla bir alakamız yok öyle değil mi? Sadece konu anlaşılsın diye anlatıyoruz. Hatırlıyorsanız biz daha önce demiştik ki alimler bir şeyin tarifinde taksimata gitmişlerse bu iki sebepten dolayı olabilir. Ya bu taksimatın üzerine hüküm bina edildiğinden ötürü bu olmazsa olmazdır. Yani mesela bir grup alim bir konuyu anlatırken, diyelim ki taksimata gitmişler. Bir, iki, üç. Biz bakacağız niye böyle bir taksimata gittiniz? Diyorsa ki eğer, bizim bu taksimata gitmemizdeki gaye, her taksimatın üzerine ayrı bir hüküm bina edildiğinden ötürüdür. Bu taksim, o alimin ıslahıdır ve asla bunu görmemezlikten gelemeyiz, öyle mi? Çünkü o kendi usulünü, mezhebini ona göre bina etmiştir. Bir de ne vardı? Bir de bazen alimler taksimata giderdi. Taksimaten gaye, her taksimin üzerine, her parçanın üzerine yeni bir hüküm bina edildiği için değil. Ne için? Sadece konu kafalarda daha güzel anlaşılsın diye. Ne gibi demiştik? Tevhidin kısımlara ayrılması gibi. Bazı alemler demişler, tevhidül marifeti e, ve isbat. Bazı alemler demişler, tevhidul talebi vel qast veya tevhidül qast ve talep. Öyle mi? Kimisi de demişler ki hayır, tevhidul rububiyye, tevhidül uluhiyye, tevhidül esna ve sıfat. Problem var mı bu taksimde? Yok. Neden problem yok? Çünkü gaye, karşıdakinin zihninde mevzuyu kolaylaştırmak. Peki buradaki taksim bu cinsten mi? Yani şafiler demişler ki namazın rükünleri var, sünnetleri var. Hanbeliler demişler ki namazın rükünleri, vacipleri, sünnetleri var. Bu da gaye milletin zihninde kolaylaştırmaktır. Diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bu taksim nedir? Üzerine hüküm bina edilen bir taksim olduğu için ciddi manada dikkat etmemiz gereken, mevzuyu güzel anlamamız gereken bir şeydir. Ki zaten bunun usulünü bakın fıkı iki kısımdır. El <gülüyor> fıkhu imma cem'un ve imma furukun. Fıkh ya cem'dir. Yani bazı maddeleri altında toplayan temel başlıklardır veya furukun. Yani farklı farklı meselelerdir. Tek meseleden şey yapan çıkan farklı farklı meselelerdir. Bir insan ne kadar furukları ezberlerse ezberlesin. Öyle mi? Ya zihninde karıştırır veya unutur. Lakin cum'ları ezberlerse, yani buna usul diyelim biz, hani asıl olan yerleri. Mesela bu namazın girişindeki bu mukaddime, bu namaz bölümündeki en önemli mesele bütün mezhepleri anlamak için, her okuduğumuzda kafamızın karışmaması için bunu bu şekilde zaptetmemiz etmemiz lazım. Anlaşıldı? Anlaşıldı inşallah. O zaman ne diyeceğiz? Bu taksim zihinlerde mevzuyu kolaylaştırmak için değil, bilakis üzerine hüküm bina edilen nedir? Hüküm bina edilen bir taksimdir. Demek ki şafiler ne demişler veya malikiler? Demişler ki namaz ya rükündür ya da sünnettir. Ya rükündür, anlattığımız tafsilat geçerlidir. veya da sünnettir. Nedir? Adam e, terk ettiği zaman bir seyir şefesi yapmakla olay biter. Yapmasa da bir şey olmaz demişler. Sadece bazı alimler günahkar olacağını söylemişler. Öyle mi? Ama hanbellerle hanefiler demişler yok böyle değil. Namaz rukunlardan vaciplerden ve sünnetlerden oluşur. Bu kitabın yazarı Şeyh hangi mezhebe bağlıydı? Hanbeli. Tabi Hanbeli mezhebine bağlıydı derken şu anda insanların anladığı gibi mezhep bağlılığı değil. Usulen Hanbeli mezhebinde lakin kendisinin de Hanbeli mezhebine muhalefet etmiş olduğu yerler nedir? Vardır. Ne diyor Hanbeliler? Diyorlar ki biz Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın namaz kılmasına baktık. Resulullah'ın her fiile ayrı muamele ettiğini gördük. Buradan anladık ki Namazın her fiili ayrı bir hükmü var. Cumhur ulema diyor ki tamam biz de bunu söylüyoruz. Yani biz de aynı şekilde Resulullah'ın fiillerine baktık. Resulullah'ın her fiilde Vesselam ayrı muamele ettiğini gördük. Biz de dedik ki namaz rükunlardan oluşur bir de sünnetlerden oluşur. Hanbeliler diyorlar ki hayır, biz namazda yapılması gereken fiillere bir daha bir göz attık. Baktık ki peygamberimiz yapılması gerekenlerde de farklı bir metot uygulamış, öyle mi? Yapılması gerekenlerde de farklı bir metot uygulamış. Biz anladık ki he, namazda her yapılması gereken rükun değildir, bazısı rükundur, bazısı nedir? Bazısı vaciptir. Delillerini söyleyelim şimdi. Mesela diyorlar ki şeyler, hanbeliler. Biz baktık, peygamber vesselam her bir rekatın kılınmasını da emrediyor. Öyle mi? Rekatlar namazın rükünlerinden mıdır? Rükünlerindendir. Teşehüd yapmamızı da bize emrediyor Peygamberimiz. Öyle mi? Teşehüd yapmamızı da, yani teşehüd ne? Oturup tahiyyat okumak. Öyle mi? Bize teşehüd yapmamızı da emrediyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Gelin bakalım Peygamber rekatı terk ederken nasıl davranmış? Teşehüdü terk ederken nasıl davranmış? Bukhari ve Müslümün Ebu Hureyre'den rivayet etmiş olduğu Zilyedeyn hadisinde Peygamber aleyhissalatü vesselam kılmadığı iki rekat namazı komple tekrardan baştan kılmıştır ve seyip secdesi yapmıştır. Öyle mi? Yine İmam Buhari'nin ve Müslim'in İbni Buhayne'den rivayet etmiş oldukları hadiste Peygamberimiz birinci teşehhüdü yapmamıştır. İkinci rekatta teşehhüde oturmamıştır. Üçüncü rekata kalkmıştır. Namazı bitirdikten sonra ne yapmıştır? İkinci rekatı tekrardan baştan kılmamıştır. Sadece seyyus secdesi yapmıştır. Tamam. Diyorlar ki biz buradan anladık ki örnekleri çoğaltabiliriz. Aklımızda bu kalsın diye söylüyorum. Biz buradan anladık ki namazda yapılması gereken yapın denilen şeyler Resulullah'ın hiç terk etmeyerek yaptığı şeyler iki kısımdır. Birini yapmadığında Resulullah tekrardan onu bir şekilde idrak etmiştir. Öyle mi? Birini ise sadece seyyus secdesiyle cebretmiştir. Anlaşıldı. Ondan dolayı diyorlar ki biz namazın üç kısma ayrıldığına inanırız. Yani en başta iki kısma ayrıldığına inanırız. Rukunlar ve sünnetler veya şöyle diyelim, yapılması gerekenler, yapılsa güzel, yapılmasa da olacak olan şeyler. Yapılması gerekenleri de iki kısma ayırırız. Resulullah'ın bizzat fiiline bakarak rukunlar ve vacipler. Buraya kadar anlaşılmayan veya da kafamızda oturmayan bir şey var mı? Yok. Demek ki o zaman ne diyeceğiz? mezheplerin, alimlerin usulü, namazın namazla ilgili mesele, bu haşta da gelecek karşımıza, haşta da aynısı söz konusu. Alimlerin e, namazla ilgili usulü nedir? Bu girişteki taksimata göre değişir. Tamam? Rukun dedikleriyle, sünnet dedikleriyle, vacip dedikleri. Anlaşıldı değil mi? Anlaşıldı. Elhamdülillah. Erkanus salati e, Erbaatu aşara ee, El Birinci kısım Erkanus salati Namazın neleri? Namazın kısımları Vahiyye o nedir? Kemayyele 14 tanedir Vahiyye nedir? Vahiyye kemayyeli O da geldiği gibidir Elrüknu evvelu Birinci rükun nedir? farz olan namaza ayağa kalkmaktır. Evet. <gülüyor> allah Allahu Teala dedi ki: "Vakumu lillahi qanitinen." Allahu boyun eğerek kalkın. Vakumu <gülüyor> yani ayağa kalkın. Burada kasıt ne? Oturduğunuz yerden ayağa kalkın değil. Ayakta durun manasını. Hani o şekilde durun. Qanitin, kanit kelimesi ne demek? Boyun eğmek, <gülüyor> kunut yapmak namazda yani kunut kelimesi insanın e, umutsuzluğa düşmesi demek, insanın bir yerden bir şey beklemesi demek birçok manaya gelen bir kelime. Burada kastı yani huşuyla, kul olarak, Allah'a boyun eğerekten zelil bir şekilde Allah'ın huzurunda ne yapın? Allah'ın huzuruna kıyamda durunuz. olarak ayakta namazdı فَإِنَّمْ تَسْتَتِعْ Eğer buna güç yetiremiyorsan فَقَاِدًا Oturarak kıl فَإِنَّمْ تَسْتَتِعْ Eğer buna da güç yetiremiyorsan فَعَلَى جَمْلٍ Yan üzere kıl فَدَلَّتْ الْآيَةُ وَالْحَدِيسُ Ayet ve hadis delalet etti ki Delalet etti عَلَى وُجُوبِ الْقِيَامِ فِى الصَّلَاتِ Namazda فِى الصَّلَاتِ e, namazda e, farz olan namazda ayağa katmanın vacip olduğuna deladıkti mal mal kudurati aleyhi ona güç getirmekle beraber <gülüyor> <gülüyor> demek ki o zaman birinci rukunumuz neymiş o zaman birinci rukunumuz namazın rukunlarından bir tanesi ayakta namaz kılmaktır bu farz namaz için geçerlidir tamam mı nafile namazın hükmüne geleceğiz ayakta namazın kılınmasının mecburiyeti ne için geçerlidir? Farz namazlar için geçerlidir. Tamam? Vakumulillahi kanitin ayet-i kerimesi. Yine Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın İmran ibn Hüseyne salli qaimen emir. Öyle mi? Namazı ayakta kıl. Fe in lem normal zamanlarda değil. Gücün yetmezse. Zaten biz ne demiştik? İster rukun olsun, ister vacip olsun, ister şart olsun acziyetle beraber insanın üzerinden düşer. Niye? La yukellifullahu nefsen illa usaha. Allah hiç kimseye gücünden fazlasını ne yapmaz, hiç kimseye gücünden fazlasını yüklemez. O zaman ayakta namazı kılmamız gerekir. Tekrar söylüyorum bu farz namazlar için geçerlidir. Ayakta namaz kılmanın rükün oluşu farz namaz için geçerlidir. Ne demek o zaman? Bir insan gücü yettiği halde ayakta farz namazı kılmazsa o namaz nedir? O namaz batıldır. Neden? Rükünleri terk ettiğinden ötürü. Neden? Rükunları terk ettiğinden ötürü. Namazın içinde bunu hatırlarsa hangi rekatları ayakta kılmamışsa onları iptal edecek, içinde olduğu rekatı ilk rekat olarak kabul edecek. Öyle mi? Namaz bittikten sonra biri kendisine hatırlatırsa, kaç rekatı kılmadı veya komplesini kılmadıysa ayağa kalkacak, ne yapacak? Ayağa kalkacak, onu tekrardan tedarik edecek. Vakit çıktıktan sonra öğrenirse bir şey yapacak mı? Bir şey yapmayacak. Sadece Allah azze ve ne yapacak? Tövbe edecek. Niye? Musi salatuhu demiştik bir adam yedi tane hadis imamı beraber tahric etmiş oldukları bir hadiste. Yani Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesai, Tirmizi hepsinin tahric ettiği bir hadiste Peygamber Aleyhissalatu vesselam o namazını gelip de kılan adama ne diyordu? Ercâ Fe inneke, فَإِنَّكَ tusalli, Dön namazını kıl, çünkü sen namaz kılmadın. Kimdi peki bu adam? Rukunları yerine getirmeyen bir adam. Tumaknine var, şimdi gelecek rukunlarda. Her rukunda onu yerli yerinde yapma. Yani mesela rukuya gittiksek hemen pat pat yok. Bütün kemikler yerine oturacak, ondan sonra ayağa kalkacağız. Bütün kemikler yerine dönecek, ondan sonra secdeye gideceğiz. Adam bunu yapmamış. Resulullah Vesselam, üç defa onun namazı tekrardan kıldırıyor. En son adam diyor ben daha bundan başkasını bilmiyorum. Bana doğrusunu öğret. Resulullah ona namaz kılarken şöyle şöyle şöyle şöyle namazını kıl diyor. Ama daha önceden adamın e, yanlış kıldığı namazları adama tekrardan ne yaptırmıyor? Kaza ettirmiyor. Demek ki o zaman ne diyeceğiz? Eğer bir rüknu kıyamdan yola çıkarak artar. İçeride hatırladı, önceki Rekatları iptal ediyor, içinde olduğu rekatı ilk rekat kabul edip devam ediyor. Diyelim adam üçüncü rekatta ilk iki rekatı oturarak kıldı. Sonra birden aklına geldi ya, e, kıyam namazın rükunlarındandı. E ben namazı iki rekatı oturarak kıldım, gücüm de yetiyor. Hasta da değilim, hani hasta olsa zaten oturarak kılabilir. Hasta da değilim, üçüncü rekatı sanki ilk rekattaymış gibi ne yapacak? İlk rekat sayacak, devam edecek. Namazı bitirip hatırlarsa namazı baştan kılacak eğer hepsini oturarak kılmışsa Yok bir rekatı iki rekatı kılmışsa o bir iki rekatı tedarik edecek. Namazdan sonra eğer öğrenirse. Mesela diyelim ki işte vakit ki o namazın vakti geçtikten sonra o zaman da Allah'a ne yapacak? O zaman da Allah azze ve tövbe edecek. Anlaşıldı? İnşallah. Bu kimin için? Farz namazda gücü yeten adam için. Evet. Şimdi ne diyeceğiz burada? Me'al kudreti aleyhi dedik ya. Bunun dışına çıkanları şimdi anlatacağız. 1. Fe in lem yaqtira ala al eğer kıyama gücü yetmezse niye? Limaradin <gülüyor> hastalıktan ötürü. Bir hastalık var adam ayakta duramıyor mesela. Salla ala hasbi halihı, hasbi halihı hangi hal üzere kılabiliyorsa o hal üzerine ne yapar namazını kılar. Kâiden o ala cembin, oturarak veya ot <da> yan yatarak. Vâmêselü <gülüyor> meridi hastanın misali gibidir kim el <gülüyor> korkan. Wal oryanu çıplak olan wemen yahtaculil jui evül itticahi wemen her <gülüyor> kimki yahtacı ihtiyaç duyuyor lilculi oturmaya evül itticahi anmaya li mudavain tedaviden ötürü tetalla bu Adamul, ademmel kıyami ve o tedavi neyi talep ediyor ayakta durmamayı talep ediyor yani diyelim ki adam o anda tedavi görüyor mesela şey yapıyor diyelim bu Fiziksel olarak rahatsızlık geçirenlerin durumu gibi e, tedavi halinde ve doktor kesinlikle ayağa kalkmaması gerektiğini söylüyor. Bu tip insanlar ne yapabilirler? Bu tedavi ayağa kalkmamayı talep ediyorsa eğer o da oturaraktan, yan yataraktan, sırt üstü vesaire neye gücü yetiyorsa namazını o şekilde eda eder. Neye binaen? Çünkü namazın en kuvvetli şartı neydi? Vakitti demiştik, öyle değil mi? Elden geldiği müddetçe namaz vaktinin içinde kılınabiliyorsa onla muaraza eden hangi şart, hangi rükün olursa olsun fark etmez. Kişinin o vakitte namazını eda etmeye çalışması lazım. Mesela şöyle denebilir. Bu adam namaz kılmasın. Tedavi bitsin ondan sonra ayakta kazasını kılsın. Hayır. İslam'da böyle bir usul görülmemiş. Aziyetle beraber kişi olduğu hal üzere ne yapar? Olduğu hal üzere namazını kılar. Ve kazalik men kana la yastati'u'l kıyame. Ha keza kalkıp namaz kılamayacak şey ayağa kalkmaya güç yetiremeyen insan, niye? لِقِصَرِ sakfin فَوْقَهُ Üstündeki tavanın alçak olmasından ötürü, öyle mi? Mesela Şeyh Ömer Abdurrahman kendi içinde kaldığı cezaevini anlatırken, bir buçuk metre yüksekliğinde Mısır'dayken zindanda kaldığı dönemde, bir buçuk metre yüksekliğinde, iki metre eninde 5-6 kişinin içinde kaldığı bir zindandan bahsediyor mesela. Yani nasıl ayağa kalkacak mesela boyu 1.60 olan, boyu 1.70 olan bir, boyu 1.80 olan bir adam 1.5 metrelik bir yerde nasıl ayağa kalkacak? Ne değil? Mümkün değil. Böyle bir durumda olduğunu düşünelim mesela bir Müslümanın. <gülüyor> e bu Müslüman da ne yapacaktır? Oturarak namazını kılacaktır elbette. Ve la yastati'ul ve oradan çıkmaya da güç yetiremiyor diyelim o tavanın dar olduğu yerde işte esirler gibi Allah İslam Mehmet'in bütün esirlerini kurtarsın. Ve yu'zaru eydan bi Yine mazur olur kıyamı terk etmekle kim men yusalli halfe'l imamir ratibi. Ratip ne demek? Düzenli olan. Yani mesela bir caminin imamı, mescidin imamı ratip imam denir buna. Öyle mi? Ne demek راتب Yani birileri tarafından oraya konmuş, sürekli namaz kıldıran, namaz kıldırma görevlisi olan imam. Bunun arkasında namaz kılan adam اَلَّذ۪ي يَعْجِزُ anil الْقِيَامِ Diyelim geldik camide, mescidimiz var. Orada bir imamımız var. İmamın arkasında namaz kılacağız. Normal namaz görevlimiz o mesela. İmam hasta ayağa kalkamıyor mesela. Yani imam oturarak namaz kılmak zorunda. Me'mumun da, imama uyanların da oturarak namaz kılması gerekir. Faeza salla qa'iden eyr bu imam ayaktan oturarak namaz kılarsa fe inne men khalfahu muhaqqaki onun arkasında olanlar yusalluna qu'udan oturarak namazlarını kılarlar tebe al li imamlarına tabi olaraktan li'ennehu çünkü sallallahu aleyhi ve sellem lamma marida salla qa'iden peygamberimiz hastalandığında Oturarak namazını kıldı. ve وَأَمَرَ مَنْ bil بِالْقُعُودِ Ve arkasındakilere de oturarak namaz kılmalarını ne yaptı? Namaz kılmalarını emretti. Şimdi bu mevzuya biz ne yapacağız? Bu mevzuya geleceğiz. Nerede geleceğiz biz bu mevzuya? İmamet bölümünde geleceğiz. Öyle değil mi? Yani imam, ratip olan imam, ayakta namaz kıldığı zaman, oturarak namaz kıldığı zaman arkasındaki cemaat oturarak mı namaz kılmak zorunda? Ayakta kalarak namaz kılmak mı? zorunda diye. Çünkü bu meselede ihtilaf var. Alimlerin bazısı o otursa bile arkasındakilerin ayakta kılması gerektiğini, çünkü ayakta namaz kılmanın, namazın bir rükmü olduğunu, ondan düştü diye bunlardan düşmeyeceğini ve bunların da ayakta kılmaları gerektiğini söylüyorlar. Bir grup alim de sizin bu dediğiniz usuldür. Lakin bu usule muarada eden, çelişen özel hadisler vardır. Cüz'i hadisler vardır. Yani Resûlullah oturarak namaz kıldırmıştır ve arkasındaki insanlara da oturmalarını emretmiştir ve bu şekilde namaz kıldırmıştır. Bundan dolayı da imam oturursa onların onun arkasında olanların da ne yapması lazım? Oturaraktan namaz kılması lazım demişler. Raci olan görüş bu. Yani oturdu mu bizim de arkasında oturmamız? İnşallah meselenin tafsilatı dediğimiz gibi imamet bölümünde ne yapacaktır? İmamet bölümünde gelecektir. Şimdi biz kendi asıl şeyimize gelelim. Şimdi biz kendi asıl meselemize gelelim. Biz dedi ki, farz namazlarda, namazı ayakta kılmak namazın neyindendir? Rükunlarındadır, farz namazlarda. Kimin için? Ayakta durmaya gücü yeten adam için, öyle mi? Hasta, bir adam diyelim ki hasta. Ya tedavide veyahut da normal hasta ayağa kalkamıyor, hemen ne devreye gider? İmran İbn Hüseyin'in hadisi devreye gider. Nedir? Salli qaimen, ayakta namaz kıl. فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلا ya oturarak namaz kıl veya şey yaparak namaz kıl veya da yan yatarak namaz kıl diye. Şimdi diyelim ki bir adam hasta ve e, oturarak namaz kıldı. Ben oturarak kılmayacağım, oturmaya gücü yetiyor. Ben yan yatarak namaz kılacağım dedi. Olur mu? Olmaz. Neden? Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sırayı bu şekilde koymuş. Oturacaksın. Oturmaya gücü. Ha nasıl oturacak peki adam? nasıl oturabiliyorsa o şekilde oturacak, çünkü şeriat ona keyfiyet getirmemiş, tamam? Nasıl rahat oturabiliyorsa, nasıl rahat edebiliyorsa o şekilde oturacak. Ayaklarını uzatabilir, toplaya da bilir, bağdaş da kurabilir, öyle değil mi? Diyelim gücü yetmedi, yatacak. Nasıl yatacak? Şeriat yan yatmasını istiyor. Gücü yetiyorsa yan tarafına yatabiliyorsa, kıbleye dönük bir şekilde yan tarafına yatar. Gücü yetmiyorsa sırt üstü yatabilir, yüz üstü yatabilir, sol tarafına yatabilir. Nasıl imkan buluyorsa yatmaya ne yapacak? Adam o şekilde yatacak. Niye? Çünkü şeriat bunun keyfiyetine ne yapmamış? Şeriat çünkü bunun keyfiyetine karışmamış. Tamam? Diyelim ki önümüzdeki adam yan da yatamıyor, namaz da kılamıyor. Yani namaz kılabileceği hiçbir şey söz konusu değil. Nasıl namaz kılacak bu adam? Gözüyle. bunun delili ne? Delil yok. Namaz adamdan düşer. Tamam Cumhur ulema demişler ki adam gözüyle kılacak. Gözüyle kılamadığı kalbiyle kılacak. Kalbiyle kıla, e, kalbiyle kılamadığı işte hissiyle hissedecek namaz kıldığını falan. Lakin bazı alimler ki bunlardan biri de Şeyhülislam ümmü demişler ki böyle bir şey yok. Peygamberimiz hadiste son noktayı koymuş zaten. Yani adam e kalbiyle kılacak işte vesaire vesaire böyle bir şey yok adam nedir diyelim ki mesela örnek veriyorum her tarafı ferşçi bir adam uzanıyor tamam mı bu adam ne yapabilir mesela kılabiliyorsa eğer uzanık vaziyette olduğu için ellerini oynatamıyorsa tamam dediğimiz gibi mesela işte gözünü oynatabilir sanki namaz kılıyormuş gibi burada bir problem yok niye çünkü bu uzanarak namaz kılma sınıfına gider lakin işte kalbinden hissedecek falan. Böyle bir şey ne değil? Böyle bir şey söz konusu değil. Zaten o seviyeye gelmiş bir adamın da demek ki idraki de, şuuru da gitmiş demektir. Onun için böyle bir sorumluluğu olmaz? Böyle bir sorumluluğu olmaz. Yani aslında mevzu lafzi bir ihtilaf. Lafzi ihtilaf ne demek? İhtilaf iki kısım değil mi? Bir hakiki ihtilaf var, bir de lafzi ihtilaf var. Hakiki ihtilaf, tarafların ihtilafının üzerine ciddi hükümlerin ayrıldığı ihtilaftır. Lafzi ihtilaf, lafzen, farklı şeyler söylüyorlar lakin şeyde e, hükümde pek bir farklılık yok. Yani zaten Şeyhülislam bir temiyenin dediği adam şuurunu kaybetmiş olması lazım ki bir adamın uzansa bile namaz kılamayacak kadar bir hale gelmiş olması lazım. E, cumhur da zaten böyle bir adamın, yani şuuru giden bir adamın e, illa gene namaz kılması lazım. Kimse zaten ne yapmaz, kimse zaten böyle bir şey söylemez. Tamam? Bu hastalıkla ilgili bir durum. Diyelim ki mesela bir adam bu defa şeyde işte hapiste veya burda işte dediğim gibi tavan altında vesaire e, ayağa kalkamıyor. Düşman var, düşmandan korkuyor. Ayağa kalksa düşman onu görecek e, mesela. Ne diyordu e, şey e, İbn Ömer şey ayetiyle ilgili? "Fein khiftum farijalana ve rukbana." Eğer korktuğunuz zaman ayak ayaklarınızın üzerinde veya atlarınızın üzerinde ne yapın? Namazınızı oturaraktan kılın diye. Normalde atın üzerinde namaz kılan bir adam gene kıyam rüknünü yerine getirmemiştir. Öyle değil mi? Bu ne için? Bu savaşta İbn Ömer diyor ki kıbleye dönük Veyahut da kıbleye sırtını dönük olsun fark etmez çünkü bu insanlar şeyi düşürür zaten. Yani acziyetten dolayı düşer. Bir de bineklerde namaz kılma meselesi var. Yani mesela diyelim ki bugün uçak, ondan sonra otobüs, ondan sonra gemi mesela. Biz neyi anlattık geçen dersimizde? Biz kıbleye yönelme meselesini anlattık. Kıbleye yönelme ayrı bir şey. Namazda ayakta durmak ayrı bir şey. Biri şart, biri ney? Biri rükün. Diyelim ki bir adam. E, gemide, uçakta, otobüste ne yapması lazım? Namaz vakti girdi. Şimdi adam seferiyse namazı erteleyebiliyorsa zaten namazı erteler. Lakin diyelim sabah namazını kılıyor veya da yatsı namazını kılıyor. Erteleyebileceği başka bir şey yok. E, namaz yok, cem yapabileceği başka bir namaz yok. Ne yapacak bu adam? öğre işte kıbleye doğru yönecek. Tamam. Kabe'yi tutmak gibi bir şey yoktur. O yönelecek. Orada namazı o şekilde. Sen neyi anlatıyorsun? Kıbleyi anlatıyorsun. Ben ayakta durma meselesini soruyorum. Tamam? Kıble aided bir meseleydi. Onu geçtik. Onu anlattık. O bitti. Öyle mi? Burada ne yapacak bir adam? Resulullah Aleyhisselatu vesselam'a sünnetenlerde aynen bu soru soruluyor. Ya Resulullah diyorlar su ile. Resulullah Sallallahu Aleyhi Anis salati fi's yani gemide, namazdan soruldu. صَلِّي قَائِمًا اِلَّا اَنْ تَخَافَ الْغَرَقِ Boğulmaktan korkmadın müddetçe namazını ayakta kıl. Öyle mi? O zaman ister uçakta, ister otobüste, ister gemide. Eğer adam ayağa kalktığında düşme tehlikesi varsa ki otobüste de uçakta da vesaire bu sıkıntı var zaten. Eğer adamın veya da düşüp boğulma, bir yerini kırma gibi bir tehlikesi varsa namazını oturarak kılar. Öyle mi? Yok eğer böyle bir tehlike söz konusu değilse o zaman namazını ne yapması lazım? Namazını ayakta kılması lazım. E galiben otobüslerde olsun, uçaklarda olsun, gemiyi ben bilmiyorum ben buralarda da insanın ayakta namaz kılması ne değildir? Mümkün değildir. Kişi yere düşer. Çünkü gali buzdanla sürekli sarsıntı olduğu için, sürekli işte uçakta alçalma kalkma vesaire olduğu için kişinin düşme tehlikesi nedir? Yüksektir. Oturarak kılabilir. Ama diyelim öyle bir sıkıntı yok. Baktığı hiç öyle bir sıkıntıyla karşı karşıya değil. O zaman namazını ne yapabilir? Ayakta kıla, kılması gerekir. Anlaşıldı mı burası? Anlaşıldı. Şimdi, bu farz namaz için geçerli. Bu saymış olduklarımız ne için geçerli? Farz namazı için. <gülüyor> bir meseleyi de erteledik. O da neydi? Ratip olan imamın arkasında imam otururken ayakta namaz kılanların veya oturacak olanların durumu onu dedik racih olan arkadakilerin de oturması gerekir. Lakin mevzu imamet bölümüne ne yaptık? Mevzu imamet bölümüne erteledik. Evet. Bir de burada ne var? Bir de burada ikinci bir mesele var. وَسَلَاتُ <gülüyor> nafileti Okuyalım. وَسَلَاتُ <gülüyor> النَّافِلَةِ e, nafile namazda yücüzü entusalle kıyâmen ve kuûden Onda oturarak da ayakta da kılınması caizdir fe la yicibu fe la yicibul Onda ayakta e, kılmak vacip değildir lisubuti annen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber e sabit olduğundan dolayı kâne yusallihe onu kılıyordu ahyânen Cehlisen bazen oturarak kılıyordu. Min gayri özür Özür özür olmaksızın bazen oturarak kılıyordu. Evet. <gülüyor> tamam. Şimdi burada duralım. Şimdi nafile namazlara gelince, nafile namazlarda kıyam namazın rükünlerinden değildir. Namazın Kemal Kemalindendir. Nafile namazlarda kıyam namazın rükünlerinden de değildir namazın vaciplerinden de değildir, namazın kemalindedir. Adam isterse nafile namazını komple oturarak kılar. Hiçbir sıkıntısı olmadığı zaman için geçerli bu. Zaten hasta olan zaten kılabilir. İsterse ayakta kılar, ondan sonra oturur. Öyle mi? E yani ayakta kılmaya başlar, namazı ayakta kılaraktan başlar, sonra oturarak devam eder. İkisi de Vesselam'dan varit olmuş. Yani Peygamber Vesselam Mesela yaşlandığı zaman, nafile namazlarını hep oturarak kılarmış. Normal zamanlarda da işte diyelim gece namazını şeyle başlarmış, ayakta açı, açarmış. Ondan sonra çok uzun okuduğu için, çünkü bir rekatta bazen Bakara, Nisa ve beraber okumuş beraber okurmuş Vesselam, oturarak devam edermiş namazına. Demek ikisi de olur. Yani istersek nafilede başladığımız yerden şeyle başlarız, oturarak başlarız, istersek ayakta başlarız. Daha sonra zor bize zor gelen yerde ne yaparız? Daha sonra bize zor gelen yerde otururuz. Niye? Çünkü 1- Peygamber aleyhissalatu vesselam nafile namazlarını bineğinin üzerinde kılardı. Öyle mi? Bu bize nafilede kıyamın namazın rükunlarından olmadığını. Lakin sahabe ne diyordu? Resulullah farz namaz kılmak istediği zaman atından inerdi, kıbleye yönelir ve namazını kılardı. Öyle mi? Biz hatta ne demiştik? Biz buradan anlıyoruz ki Faz namazdan, nafile namaz arasında ne var? Bu meselede bir fark var demiştik. Bu meseleyi de anlatmıştık orada. 2. Ayşe annemiz diyor ki Peygamber Aleyhisselatu vesselam yaşlandığı zaman namazının çoğunluğu oturarak idi. Felemme ve thaqala kana akseru İmam Müslim rivayet ediyor. Aleyhisselatü vesselam yaşlandığında ve vücudu ağırlaştığında hani insan yaşlanınca kilo alıyor. Peygamberimiz de yaşlandığı zaman kilo alıyor ve bedeni ağırlaşıyor tabi aleyhisselatü vesselam. Çoğu namazı neydi onun? Çoğu namazı oturarak idi. Şimdi burada bir problem yok. Lakin şurada bir mesele var. Onu izah etmemiz lazım. O mesele de nedir? O mesele de şudur. İnsan kendi isteğiyle hiçbir sıkıntısı yokken nafile namazını oturarak kılarsa ne olur? Ne etkisi olur bunun insana? Ecri yarı yarıya düşer. Tamam. İnsan hiçbir sıkıntısı yokken, kendi isteğiyle nafile namazını oturarak kılarsa ecri yarı yarıya düşer. Niye? Peygamber vesselam diyor kim namazını ayakta kılarsa bu efdaldir. Kim de oturarak kılarsa ona ne vardır? Ona yarım ecir vardır. Yani ayakta kılmanın yarı neyi vardır? Yarı ecri vardır. Lakin adam normalde nafile namazlarını ayakta kılıyor. Daha fazla ecir alabilmek için. Lakin hastalandı. Veya o aciz düştü ve namazlarını oturarak kılmaya başladı. Veya da seferde olduğu için, arabada olduğu için namazlarını oturarak kıldı. Bunun da ecri yarı yarıya düşer mi? Düşmez. Öyle değil mi? Niye? İza marida'l abdu ev safera kutiba lehu ma kana ya'malu sahihan muqima. Kul hastalandığı zaman veya da sefere çıktığı zaman kulun normal zamanda yapmış olduğu amelleri olduğu gibi ona tekrardan ne yapılır? Olduğu gibi ona yazılır. Çünkü bu adam normal zamanlarda ayakta kılıyordu nafilelerini lakin hastalıktan veya seferden ötürü ayakta kılamadı. Onun için Allah azze ve celle rahmetinden, faziletinden, lütfundan ona ne yapar? Aynı ayakta kılmış gibi ecir verir. Ama diyelim ki şimdi biz tembellik yaptık. Dedi ki hiçbir özrümüz yok. Hastalığı dedi ki oturarak kılalım. E, nafilelerimizi dedik mesela. Bu zaman ne olur? Biz yarı ecir, yani ayakta kılmışken aldığımızın yarı ecirini almış oluruz. Buraya kadar anlaşılmayan veya sormak istediğimiz bir soru var mı? Sor. <gülüyor> tamam. Buna dair bir şey olmamış. Buna dair bir olay olmadığından ötürü, yani böyle bir şey yok, böyle bir olay vuku bulmamış. Ondan dolayı böyle bir olayda vuku bulmadığından ötürü şeriatın genel naslarına gitmişiz. Şeriatın genel nasları ne? Hani bir şeyin içerisinde e, ki onu bozan unsurlar iki kısımdır. Ya komplesini bozar öyle mi? Veya da neyini bozar? Veyahut bir cüzünü e, bozar. Hangisini idrak edebiliyorsan onu şey yaparsın. Hangisini idrak edebiliyorsan onu yaparsın. Dedi ki eğer iftitaht tekbiri olursa komplesini, veya niyet rükun sayanlara göre komplesini batıl kılar. Lakin e, içindeki bir rüknü e, bir tanesini terk ettiğin zaman bu ile alakalı bir mesele olduğundan ötürü ne yaparsın? Sadece o cüzü iptal edersin. Sonra onu tedarik edersin. Tamam mı? Ama böyle muayyen bir vaka yok. Yani biz hatırlıyorsanız daha önce şöyle bir şey demiştik. Fıkıhtaki meselelerin ya cüz'i bir delili vardır, yani hususi bir delil varit olmuştur o konu hakkında. Zaten bunda demiştik ihtilafı da kabul etmiyoruz. Yani ise ve delaleti de kesinse ihtilaf yapan taraf yanlıştır. Bir de bazı meseleler vardır cüz'i bir delil yoktur. O zaman mevzu neye kalmıştır? Mevzu iştihada kalmıştır. Öyle değil mi? Her alim kendine göre o konuda takdim edilmesi gereken umumi bir delili alır. Ve ona göre ne yapar? Ona göre fetva ver demişik Ama genel alimlerin bu konuda yani cüz'i bir şeyin iptalinde vermiş oldukları fetva bu yönde. Mefhum? Başka? Abi bu normal oturarak nafe namaz kılmanın yani daha sevap olduğu bir namaz var mı? Mesela öyle bir şey var mı? Yani işte oturarak kılsa daha sevap kazanır diye. Çünkü yani sanki halk arasında böyle akşam ortadan kalan namazı işte oturarak kılınca yani daha çok sevap kazanılıyor. Yok. Sadece şunu söyleyebiliriz. Mesela o Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gece namazını e, naklettikten sonra Ayşe annemiz diyor ya, gece namazını bitirdikten sonra, yani şeyi o vitir diyoruz tabii. Vitrini bitirdikten sonra iki rekat oturarak namaz kılardı diye. Tamam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu oturarak kıldığı için belki insan orada Resulullah'a muvafakat etmek için oturarak namaz kılarsa hem sünnetin hem ona keyfiyette ittiba ettiği için hem de onun necrini alır. Ama böyle oturarak kılındığı zaman daha faziletli olan bir namaz ben bilmiyorum Allah-u Alem. Tamam. Bu namazın hepsini batıl kılan başka bir hüküm var mı? İşte o giriş tekbirinden başka ben yani niyetten başka? Yok çünkü namazı ilgilendiren o ikisi sadece. Diğerleri hep cüz olduğu için, diğerleri hepsi cüz parça olduğu için şey yapmaz yani. Tamam? Başka? Peygamber eksik kıldığı zaman tekrardan kılıyor ya, fazla kılındığı zaman, zaman? Fazla kılındığı zaman da onu da seyyû meselesinde Hı. anlatacağız inşallah. İbni Mes'ud'un hadisinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam beş rekat olarak namazını kılıyor ve daha sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam seyyû secdesi yapıyor bir şey. Beş rekat kılıyor, oturuyor. Sonra hatırlatılıyor ya Resulallah diyorlar. Sen beş rekat kıldın. Tabi sahabe önündeki şimdi normal bir imam olsa uyarırsın. Öyle mi? iki rekat kıldığında da 5 rekat kıldığında da önündeki imam olsa normal sıradan bir imam uyarırsın yanlış yaptın sübhanallah dersin. E önündeki Resulullah olunca vahiy gelmiş olabilir, namaz uzamış olabilir, namaz kısalmış olabilir. E, onun için kimse tepki de göstermiyor. Lakin namaz bittikten sonra hatırlatıyorlar, oturduğu yerde seyif seycesi yapıyor. Tamam, oturduğu yerde seyif seycesi yapıyor. Anlaşıldı, evet. Tamam. Sonradan acel durumunda e, otobüse gidiyoruz, oturarak o zaman tam gene yarım ecir alırsın, yok bak kul hastalandığında veya sefere çıktığında sahihken yani sağlıklıyken ve mukimken yaptığının aynısı ecir alır. Aynı amel ona yazılır. Sen sahihken ve mukimken eğer e oturarak kalıyorduysem o zaman oturarakın ecrini alırsın. ayakta kalıyorsan o zaman ayakta necisini alırsın tamam öyle beleşçilik yok. Başka Var mı? Yok. Vakhir duavan elhamdülillah Rabbil